493. konu, Harşe Belhım Yeri'nin Sıfin gününde Hazreti Ali'ye savaştan vazgeçmesi için çağrıda bulunması ve Hazreti Ali'nin de ona karşılık vermesi, Harşe Belhım Yeri, Sıfin gününde Hazreti Ali'ye seslenerek şunları söyledi, Ey Ali Talib'in oğlu, yakamızı bırak, sana bizim ve senin kanların hususunda Allah ile yemin verdiriyoruz, seninle Iraklılar arasından çekilip orayı sana bırakacağız,